nauzu bellihi ve men ve eşhedu anla illahi lla Allahu atehu la shirikale, ve muhammedan abduhu ve ve muhammedin sallahu alayhi ve shirr <gülüyor> al umur ha ve kulle muhtesat bid'a ve kulle bid'a dalale ve kulle zalaletin fil Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemi insanların din namına İbrahim Aleyhisselam'ın dininden bir takım kalıntıların olduğu e, fakat bu dine şirk bir takım unsurların karıştırıldığı bir ortamda gönderdi. Yani Muhammed Aleyhisselam gelmeden önce cahiliye Arapları dediğimiz kimseler kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet eden kimselerdi. Bütün peygamberler İslam ile gönderilmişlerdir. Dolayısıyla onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dininde olduklarını zannediyorlardı. Bunlar arasında çok az, nadir birkaç kişi tevhid inancı üzerineydi. Bunlardan birisi Said bin Zeyd radıyallahu anh'ın babası Zeyd bin Amr bin Nüfeyl. Bu zat kavminden tecrit olmuş bir şekilde yaşıyor. İnsanlar Kabe'de ve başka yerlerde şirk koşarken onlardan tederri ettiğini açıklıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Risaletle gönderilmezden önce, görevlendirilmezden önce bir dağ başına yani Zeyd bin Amr radıyallahu anh'ın çekildiği uzet köşesinde bununla karşılaşıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona yiyeceğinden ikram etmek istiyor. Yiyeceği de et türünden bir yiyecek. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl ona ben putlar adına kesilmiş şeylerden yemem diyerek reddediyorum. Yani bu kavmin içerisinde tevhid ehli olan nadir bir takım kimseler vardı. İşte Varaka bin Nefer Hristiyan idi. Ee, yani kavminin şirke bulaşması üzerine o Hristiyanlık dinini tercih etmişti. Selman radıyallahu anh'ın e, geniş bir kıssası var biliyorsunuz. Uzunca bir kıssası var. O da Hristiyan idi. Daha önce mecusi iken e, dininin... Mecusiliğin batıl olduğunu görüyor ve Hristiyan bir rahibin peşine tabi oluyor. Sonra tabi olduğu bu rahibin aslında gizlice insanlardan altın mal, dünya malı toparlayan birisi olduğunu yani sanne olmadığını öğreniyor. Başka birisini buluyor tevhid üzere olan. Buna hizmet ediyor, onun yanında devam ediyor. Ve bu zat ölürken tevhid ehli olan, Başka birine havale ediyor Selman Radyallarını. O onun yanına gidiyor. Selman Radyalların vefat ettiğinde 200 küsur yaşındaydı. Yani 70 senelik kadar ömrü İslam'da geçmiştir. Bundan öncesi e, İslamdan önceki döneme e, ait. Yani Hristiyanlık süreci oldukça uzun. Bu süre zarfında en son e, kendisine tabi olduğu Hristiyan rahibinden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geleceğine dair bir şeyler duyuyor, iştiyor. E, çünkü kitabında Müjdelenmişti İsa Aleyhisselam'ın diliyle. Kur'an-ı Kerim'de bunu bildirir Saat Suresi 6. ayetinde. E, bu bilgiden haberdar. Selman radıyallahu anh, e, bu yanda kaldır de öldükten sonra bir şekilde köle olarak satılıyor. Bir Arap topluluğuna. Ve bunların hizmetlerini görürken yani kölesi olarak hizmetlerini görürken efendilerinin, sahiplerinin Muhammed Aleyhisselam Vesselam hakkında konuştuklarını duyuyor. İşte birisi çıkmış peygamberlik iddia ediyor şöyle şöyle sıfatlarda birisi diye. Onlar iman etmiyorlar, ee, uzak duruyorlar. Selman Radyallahu anh pahasına e, bunlardan mesela topladığı hurmalardan, onlara hizmet olarak topladığı hurmalardan bir parça alıp Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor. Yani onun hakkında olumsuz bir takım söylentiler her tarafa yayılmış her tarafta aleyhinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde söylentiler var. Selman radıyallahu hakkı talep ettiği için bu söylentilere kulak vermiyor. Hakkın peşine düşüyor. İnsanlar her ne kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında işte e, akrabaların arasını ayırdı. İnsanları birbirine düşürdü. Başta akrabaları bile ondan yüz çevirdi. Türlü söylentiler içerisinde bunların hiçbirisine kulak asmayarak Topladığı hurmalardan, çalıştığı, köleliğini yaptığı kavme topladığı hurmalardan bir kısmını alarak Allah hüznüne hediye olarak getiriyor. Bu sırada da imtihan edecek. Çünkü onun vasfını öğrenmişti rahipten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sadaka mıdır, hediye midir diyor. Zira sadakaysa bize sadaka caiz değildir. Hediye ise kabul ederiz diyor. Hediyedir diyor. O şekilde kabul ediyor. Bu şekilde alametlerden birisi gerçekleşmiş oluyor. Daha sonra nübüvvet mührünü öğreniyor vesaire vesaire. Yani bir takım delillerle Selman radiyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a iman ediyor. Yine o dönemde Ebu Zer radiyallahu anh e, diyor ki, Müslüm'de gelen rivayette ben Muhammed aleyhisselatü vesselamın gönderilmesinden 5 sene önceden beri namaz kılıyordum. Yani dinden bir takım kalıntılar var. Allah Resulü'nü işitince derhal ona gidiyor. Ebu Zer radiyallahu anh de Muhammed aleyhisselatü vesselam hakkında türlü şeyler işitmişti. Yani yaygın olan şey Allah Resulü hakkında hep olumsuz sözler, aleyhinde olan sözler. Allah azze ve celle bu daveti böyle başlattı yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam el-Emin olarak bilinmesine rağmen İslam davetiyle geldiğinde en kötü insan, istenmeyen insan e, olarak ilan edilmeye başladı. Ebu Zer radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiği sırada çok az kişi iman etmişti ve imanlarını insanların gizlemesini istiyordu. Çünkü şayet ishal ettikleri takdirde zayıf bir konumdaydılar, eziyet göreceklerdi. Fakat Ebu Zer radıyallahu anh ben hak konusunda çekinmem diyerek La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah diye e, Mekke'de insanların ortasında bu şekilde sesleniyor ve bundan ötürü dövülüyor. Ertesi gün tekrar e, bağırıyor, tekrar dövülüyor. Üçüncü gün tekrar. Bu Ebu Zer radıyallahu anh'ın o anki hissiyatıyla alakalı bir şey. Yani e, çünkü kendisi beş senedir bir süreç zarfında Allah'a, Azze ve birleyerek ibadet ediyor ve bu dinin, bu davetin, hak davetin peygamberi gelmiş. Bundan dolayı yoğun duygular içerisinde böyle bir duruma düşüyor. Ha bu doğru mudur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gizlemesini emretmişken böyle bir tavır doğru değildi. Bu örnek olmaz. Yani bize örnek olmaz fakat ibret olur. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Her kim Allah ve Resulünden gelen vahye herhangi bir şekilde hissiyatıyla hareket ederek uymazsa bunun zararını kendisi görür. Sadece kendisiyle kalmaz bunun zararı, davet de görür. Yani hem davete zarar verir, hem kendisine zarar verir. Çünkü o anda Allah Azze ve Celle'nin takdiri ve emri, Resulüne emri bu daveti gizlemesiydi. Ta ki belli bir güce kavuştuktan sonra, sadece bir artış olduktan sonra açıktan davet etmekle emrolunuyor. Açıktan davete başladığı zamanda e, iman edenler bir takım işkencelere, baskılara maruz kalıyorlar. Bu baskıların sebebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan kimselerin halk nazarında, o toplum nazarında düşük sayılan kimseler olmaları. Ya köle ya fakir e, yani ileri gelenlerden olmayan kimseler. Bunlar tabi olmuş. Dolayısıyla o kavmin gözünde bunlar değersiz. Ee, böyle bir pozisyonda aleni bir davet başlıyor. Aleni davet başlayınca her tarafta zulüm ve işkence. Yani kim Muhammed Aleyhisselatü ile alakası varsa, tevhidle alakası varsa bunlar türlü baskılara maruz kalıyorlar. Köle olanlar efendileri tarafından, ee, hür olanlar da çevreleri tarafından. Başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da dahil olmak üzere bu maruz kalıyorlar. Ve bu sırada cihad etmek istiyorlar. Yani mücadele edelim, onların bize yaptıkları gibi biz de karşılık verelim diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bununla henüz emri olmadım diyerek hep bunları geri çeviriyor. Tam 13 sene boyunca davet bu seyirde devam ediyor. Bu 13 seneden sonra hicret emri geliyor. İlk önce Habeistan'a bir grup gidiyor biliyorsunuz. Ondan sonra Medine'ye hicret gerçekleşiyor. Siyer'de bunun bu konudaki kıssalar uzundur fakat e, demek istediğimiz noktaya gelecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yerleşip de oradaki iman edenlerden ensardan destek bulduğu zaman yani kavminden kendi memleketinden kovulmuş çıkarılmış bir halde gitti kimseleri yoktu o zaman iman edenler Mekke'deki iman edenler Medine'deki müminler bunlara kol kanat gerider her türlü imkanlarını paylaştılar ve bundan sonra da Bedir Savaşı'nda müşriklerle karşı karşıya geldiler. Bu karşı karşıya gelişlerinde Ebu Cehil gibi şirkin önderleri münafıkça şöyle dua ediyorlardı. Yani Allah'a dua ediyorlar. Ya Rabbi bu akrabalık bağlarını koparan, babayı evlada, kardeşi kardeşe düşüren bu topluğa karşı bize yardım et. Yani Allah'a duası Ebu Cehil'in bu şekildeydi. E, bu davetin ilk başladığı zamanlarda Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın söylediği şey sadece "Kulu la ilaha ve tuflihu." Yani "La ilaha illallah" deyin ve kurtulu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın bu şekilde e, çeşitli panayırlarda, insanların kalabalık <gülüyor> olduğu yerlerde seslendiği sırada Buna muhatap olan ve bu sayede Müslüman olan sahabelerin hepsi şunu zikrediyorlar. Allah Resulü böyle kısık bir sesle bunu söylüyordu etrafında alkışla, gürültüyle onun sesini bastırmaya çalışıyorlardı. Arkasında da bir genç vardı diyor amcası Ebu Leheb. E, bu adam işte sapıktır, delidir, şöyledir, böyledir diye yani Allah Resulü davet ettikçe onun hakkında böyle söylüyordu. En yakını amcası e, tarafından bu şekilde itham ediliyor Böyle başladı bu davet. Peki bu davetin içeriği ne? Yani la ilahe illallah deyin ve kurtulun. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kavmine davette Allah'a ibadet edin de kurtulun demedi bak. Hac yapın kurtulun, namaz kılın kurtulun böyle demedi. Onlar zaten İbrahim aleyhisselamın dininden bir takım kalıntılar sebebiyle bazı ibadetleri yerine getiren bir toplumdu. Yani Allah'ı bilen ona ibadet eden bir toplumdu. Fakat dine giren bir takım bidatler şirk derecesine varmış, ibadetlere şirk karışmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine gönderildi. Yani e, bununla harp etmekle la ilahe illallah kabul edenler bu harpten selamette olacaklar. Bunun karşısında olanlar da kendileriyle savaşılması helal olan kimseler. İlk Başlangıcı hakkında İbn-i tarihinde şöyle bir rivayet var. Amr bin Luhay el-Huzayi, Mekke'ye ilk putçuluğu getiren şahıstır. Şamlılardan görüyor ve biz de mesela o toplumda değer verilen, Allah dostu kavur edilen Lat ve Uzz adına işte bize bunların putlarını edinelim diyerek başlatıyor bu işi. İşte bu Amr bin Luhay el-Huzayi, Kabe'de tavaf esnasında hac ibadetini yapıyorlar. İblis insan suretinde geliyor buna ve lebek, Allahümme Lebbeyk hep birazdan insanlar telbiyeyi getiriyor. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir telbiyedir bu. Lebbeyke şerik şerikelek. Buyur ey Allah'ım, buyur. Senin ortağın yoktur. Tam bu sırada İblis diyor ki illa şerikelek. Bunu deyince Amr bin Ruhay el-Huzay'ı sen ne diyorsun diye yakasından tutuyor bunu. O da diyor ki yemlikuhu ve mâ melek. Yani illa şerikelek ancak bir ortağın vardır. Ancak bir ortağın vardır deyince Amr bin Luhay el-Huzay itiraz ediyor. Sen nereden çıkardın bu yok. Böyle bir söz yok. Yani nasıl Allah'ın ortağı olur? Ondan sonra İblis şu kelimeyi söylüyor. Yemlikuhu ve mamelek. Yani bu ortağının da sahip olduğu her şey Allah'ındır. Yani buna da Allah sahiptir. Onun sahip olduğu her şeye de Allah sahiptir. Yani ne demek? günümüzdeki mesela şekli şu. İşte biz velilerden yardım istiyoruz ama onlara da bu imkanı veren Allah, biz Allah'a inkar etmiyoruz diyorlar. Bu La İlahe illallah'ın doğru bir şekilde anlaşılmadığının en açık göstergesi. Yani bu toplum La İlahe illallah sözünü Allah'tan başka Allah yoktur manasında anlıyor. Allah'tan başka Allah yoktur yani şu manada ben herhangi bir şeye Allah demedikten sonra bu yaptığım şirk değildir. Ben ona Allah demiyorum. Tamam medet istiyorum ama ben ona Allah demiyorum ki o da Allah'ın imkan vermesiyle bunu yapıyor. Yani iblisin ilk Mekke toplumunun müşrik sayılmasına sebep olan sözü söylediğiyle aynı şeydir bu. İnsanlar bu telbiyeyi devam ettiriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Mantıklı geliyor yani. Bakın demek ki tevhid iki kanadı olan bir şey. Birisi La İlahe diğeri Muhammedun Rasulullah. O zaman İbrahim Aleyhisselam'a e, tabi olduklarını söylüyorlar. Fakat İbrahim Aleyhisselam'dan gelmeyen bir ibadet lafzıyla Allah'a kulluk etmeye kalkıyorlar. Peygamber vasıtasıyla gönderilmeyen bir e, unsuru reyleriyle, akıllarıyla güzel bularak dinlerine katıyorlar. Bu bidat şirkle karışık bir bidat. Yani Allah'a tam anlamıyla ortak koşmayı ifade eden, bir bidat olarak yerleşiyor ta ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam e, Mekkeli müşriklerin Kabe'yi tavaf esnasında lebbeyk Allahu lebbek lebbeyk leb illa ma'melek dediklerini işitinceye kadar keşke şurada keserler de şu son kısmı söylemeseler diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onların şirk koşmaları Allah'a inkar değildi. Rab olarak yani rububiyet sıfatlarında Allah Azze ve Celle'nin hiçbir rububiyet sıfatını inkar etmiyorlardı. Rububiyet sıfatları dediğimiz şeyler Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde Allah'ın birlenmesidir. Yani ne demek? Yaratmak Allah'ın fiili. Allah'tan başka yaratıcı kabul etmiyor demek gelmişkiler. Yağmuru indiren Allah, işte Allah'tan başka işte bizim bu ortaklarımız da indiriyor ortaklıkları vardır demiyorlardı. Zarar verme, fayda verme, gözleri görür kılma, hayat verme, ölüm verme bunların hepsini Allah'tan biliyorlardı. Bunlar hepsi rububiyet sıfatlarıdır. Uluhiyet sıfatı dediğimiz yani La İlahe illallah'ın konusunu teşkil eden uluhiyet sıfatları ise kulların kendi fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi Mesela kulların fiilleri nedir? Duadır, adaktır, namazdır, oruçtur yani bizim ne gibi ibadetlerimiz varsa işte bunlar bizim fiillerimiz. Bu fiillerimizde Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Dedik ki tevhidin iki kanadı var. Birisi La İlahe İllallah, diğerin Muhammedun Resulullah. Şayet bir kimse sadece Allah Azze ve Celle'yi halis kılarak, ibadetinde Allah Azze ve Celle'ye yönelerek ibadet eder de, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmezse, bu kimse bidat işlemiş olur. Bu bir bidattır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeriat, meşhur kılan bir delil olmaksızın sadece Allah Azze ve Celle'yi amaçlayarak ibadet etse bu bir bidattır. Mesela e, dua bir ibadet, ibadetin özüdür buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, duada mesela Ya Rabbi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine diye istekte bulunmak Allah Resulü Aleyhisselatü gelmiş bir dua değil izin verilmiş meşru bir dua şekli değil kişi bu şekilde dua ettiği zaman Allah'tan istiyor Allah'tan istiyor ama meşru olmayan bir tevessülde bulunuyor yani sünnette gelmeyen bir tevessülde bulunuyor buna bidat diyoruz Allah birlenmiş ama Resul birlenmemiş bunun yerine insanlar kendi uygun gördükleri şekilde Allah'a ibadet ediyorlar bu bir bidattır Tevhidi bozan şeylerdendir. Şirk ise Muhammed Aleyhisselat ve şeklen ittiba etse dahi Allah'tan başkasına yönelmesidir. Allah ile birlikte bir başkasına yönelmesidir. Veya Allah'a yönelmek sizin başkasına yönelmesidir. Mesela adak aslen yani kurban diyelim. Kurban aslen meşru bir ibadet. Kişi kurbanı sünnete uygun kesse yani çevirdi, besmeleyi çekti, Allah'ın adını da zikretti. Fakat onu nerede kesti? Kabrin başında kesti. Burada sünnete uydu. Yani o ibadeti şeklen yerine getirmekte sünnete uydu ama gayesi bakımından Allah Azze ve Celle'den başka bir yere yönlendi. Kabirdeki için kesti. Buna şirk diyoruz bak. Veya Dua ibadet, duada Allah'tan gayrısına seslendiği zaman, mesela şefaat ya Resulullah sözü, şefaat haktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şefaat edecektir. Yani bu sabit e, sayı o şefaat edecektir. Fakat e, kulların bu şekilde şefaat ya Resulullah demesi, dua ibadetinin Allah'tan başkasından yönlendirilmesidir. Bu isterse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olsun. Mesela melekler, müminler için bağışlanma dilerler. Ayette sabit. Fakat herhangi bir kul, ey falanca melek, benim için bağışlanma dile dediği zaman, manevi bir sesleniş, bu dua seslenişi, bu şirk oluyor. Önceki kavimler bu şekilde şirke düşmüşlerdir. Meleklere seslenenler vardır. Yani cahiliye Araplarının şirke düştükleri unsurlardan birisi de bu. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında bildiriyor ki melekler müminler için, iman edenler için bağışlanma dilerler. Bakın bu ayetlerde şöyle bir incelik var. Melekler kimler için bağışlanma dilerler? Şirk koşmayan, iman ehli için bağışlanma dilerler. Yani kişi şirk koşmadan Allah'a kulluk ettiği zaman melekler bunlara zaten bağışlanma dileyecek. Ama kişi kendisi meleklerden bağışlanma isterse, Şirk koşmuş oluyor, şu bağışlanma dilemekten de mahrum oluyor. Meleklerin bağışlanma dilemesinden de mahrum oluyor. Ve Allah'a da ortak koşmuş oluyor. Yine mesela biz şöyle deriz. Ya Rabbi bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Bu bir tevhiddir. Yani Allah'tan istiyoruz çünkü. Allah'a diliyoruz, Allah'tan istiyoruz. Ama şefaat ya Resulallah şirktir. Aynı zamanda bidattır. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın meşru kılmadığı bir şekilde bir duada bulunmaktır bu. Yani bizim bütün amellerimizde iki esası gözetmemiz gerekiyor. Allah katında kabul olması için de bu esaslar şart. Sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasının gözetilmesi, sadece Allah'ın razı edilmesi. İkinci olarak da muhakkak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından Meşru kılınan, O'nun sünnetinde olan delil ile hareket etmek. Yani biz e, mesela Allah Azze ve Celle'nin rızasını kast ederek, yuvarlanarak namaz kılsak. Bazı kısacıların, vaizlerin anlattığı gibi. İşte İsrailiyat e, kıssa olarak anlatıyorlar ya, Musa Aleyhisselam birisine gitmiş de doğru düzgün namaz kılmıyormuş, beceremiyormuş, öğretmeye çalışmış, becerememiş. İşte ondan sonra bu adam denizden yürüyerek geçmiş, Musa batmış. Ondan sonra işte sen nasıl biliyorsan öyle namaz kıl gibi. Bu tip e, hikayeler anlatıyorlar. Bu çok genelleştirilmiştir. Namaz kıl da nasıl kılarsan kıl. Örtün de. Nasıl örtünürsen örtün kadınlar için. Yani e, akılcılık, mantıkçılık aynı Mekkeli müşrikleri saptırdığı gibi bu ümmet arasında da yaygınlaşır olmuştur. Fakat şu an Müslümanım diyen insanlardaki şirki unsurlar Mekkeli müşriklerden bile daha beterdir. Sebep Mekkeli müşrikler rububiyet konusunda ortak koşmuyorlardı. Allah'ın sıfatları, alan fiilleri savla, alan fiilleri konusunda Allah'a birliyorlardı. Mesela Lat ve Uzaya ibadet ediyorlardı. Allah'a ortak koşuyorlardı. Bunlardan İstekle bulunarak Allah'tan istiyorlardı. Verecek olanın Allah olduğuna itikad ediyorlardı. Biz bunlardan istersek Allah bu sayede verir diyorlardı. Eğer biz bunlara kötülük edersek Allah bizi çarpar diyorlardı. Yani fayda ve zarar vermeyi Allah'a nispet ediyorlardı. Hatta şu ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz. Gerek İbrahim Aleyhisselam'dan gerek Muhammed Aleyhisselam'dan kalimlerine yaptıkları tebliğde Size hiçbir fayda ve zarar vermeyen şu şeylere niye tapıyorsunuz? Peygamberler bunu söylüyor. Kalimlerinin verdiği hiçbir cevap yok. Boyunları önlerine düştü diyor. Yani buna itiraz etmiyorlar. Boyunları önlerine düştükten sonra verdikleri cevap sadece şu. Biz atalarımızı bu yolda bulduk, böyle gideriz. Yani atalarımızın yolunda gideriz. Demiyorlar ki bunlar da fayda verir, zarar verir. Böyle bir iddialar yok bak. Onlar biliyorlar faydasız ve zararsız bunlar. Bunlar ne fayda verir ne zarar verir. Fakat bunlar vesilesi Allah fayda ve zarar verir diye itikad ediyorlardı. Bu yüzden atalarımızı bu yolda bulduk demekten başka hiçbir cevapları yoktu. Allah Azze ve Celle katında ise bu asla kabul edilmez. Yani taklit kesinlikle reddedilmiştir. Araf suresi 172-173. ayetlerinde Allah Azze ve Celle peşinen söylüyor ki, Ey Ademoğulları, Sizden şöyle şöyle misak aldık ki yarın kıyamet gününde biz bundan habersizdik veya atalarımızı biz bir yolda bulmuştuk, biz onları takip eden bir topluluktuk demeyesiniz diye. Yani böyle bir şey Allah kabul etmiyor. Bu e, Mekkeli müşriklerden de kabul edilmedi. Kim yaptığı şirkinde, işlediği küfründe atalarını takliden veya birilerini takliden e, bunu gerekçe olarak gösteriyorsa bu ona asla mazeret değildir. Allah bunu peşine bildirmiştir. Yani bu bildirmesi şu manada insanların fıtratlarında yerleşiktir. Yani hakkın delili kendisine gelecek, bir şeyi yanlış olarak göreceksin ama herkes böyle yapıyor, atalarımız böyle yapıyor deyip fıtratındaki hakikate muhalefet edeceksin. Sen bu fıtratındaki hakikate muhalefet ettiğin için mesulsün. Yani hiçbir akıl, selim akıl böyle bir şeyi kabullenmez. Yanlış ama atalarımız böyle yaptı, o halde böyle yapayım. Bunu aslında... Fıtratlar kabul etmez. Bu sudan bir mazerettir. Tıpkı Firavun'un söylediği gibi. Musa Aleyhisselam ona e, hakikatin delillerini gösterdiği zaman Firavun bunca insan ne olacak o zaman dedi. Bu bakın haktan kaçış sözüdür. Hakkı kabul ettikten sonra ondan kaçış bahanesidir. Gerçek bir bahane değil yani. Gerçek bir mazeret değil. Allah katında da geçerli değildir böyle bir mazeret. Onların başları önüne düşürdü Biz atalarımızı bu yolda bulduk diyorlardı. Günümüzdeki şirkin yaygınlaşmış olması insanlarda şu sözleri söyletiyor. Kardeşim siz ölülere sesleniyorsunuz. Bunlar fayda ve zarar veremez. Hayır diyorlar. Bizim şeyhlerimiz öldükleri zaman kınından sıyrılmış kılıç gibidirler. Yani öldükleri zaman tasarrufları daha kuvvetli olur. Onlar alemlerde tasarruf ederler. Bakın bu itikat Mekke'l müşriklerde bile yok. İkincisi, ikinci daha kötü olduğu husus Mekke'nin müşriklerin kendilerini Allah dostluğu olarak ilan ettikleri ve onların vesilesiyle şirk koştukları zatlar gerçekten salih kimselerdi. Lat ve Uzza gerçekten salih kimselerdi. Bunlar hacılara yemek yediren, iyilik yapan kimseler. Fakat bunların ölümünden sonra insanların çıkardıkları bazı batıllar sebebiyle bunlar adınaşıl koşulları olmuştu. Onlar salih kimselerdi. Günümüzde insanların Allah dostu ilan ettikleri kimseler ise Allah'ın düşmanlarıdır. Bakınız Celalettin Rumi, Muhammed Nakşibend veya diğer veli olarak saydıkları Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli. Bunlar mesela Anadolu topraklarındakiler, başka yerlerde de böyle de biz ilgilendiren şu an Anadolu toprakları. Bunların hepsi kızılbaş şeyhlerdi. Yani İslam'ı, e, tevhidi yaşamayan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin din edinmeyen kimselerdi. Uyduruk bir takım şirkler, bidatler edinmişlerdi. Mesela Celalettin Rumi evinin damında namaz kılarmış. Gece namazı. İnsanlar görür diye herhalde. Evinin damında namaz kılardı ki insanlar işte ibadet ehli desinler. İbadet. İnsanlar zaten bugün halen daha bu tip şeylere aldanır. Adam mesela sabahlara kadar namaz kılar, her gün oruçlar vesaire. Ölçü haline gelmiştir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti, sünnetinde bunlar ölçü değildir. Nafile ibadetlerin gizlenmesi esastır. Bu yüzden farz namazların mescitte aleni bir şekilde kılınması gerekirken, Nafile namazları evde kılmaya teşvik etmiştir Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü nafileler ekstradan, yani nafilen manası budur, fazladan. Bunlar kişinin Allah'a yakınlığını daha fazla artıran şeylerdir. Ama farzlar asgarilerdir, herkese bulunmak zorundadır. Nafilelerle kişi Allah'a yakınlığını artırdığı için e, bunların aleni yapılması, insanların gönüllerinin çelinmesine de e, yani riya ya da sebebiyet Veren şeyler, riyadan uzaklaşma için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farz namazlardan sonra en üstün namaz kişinin evde kıldığı nafilelerdir. Yani sünnet namazları evde kılmaya teşvik etmiştir. Daha başka hikmetleri de var, evlerinizi kabirlere çevirmeyin gibi. Bu adam evinin damında bu şekilde namaz kılıyor. Ve bir gün sohbetinde şu sözleri ediyor. Biz öyle makamlara erdik ki, cemaat olarak kendi müritlerine bunu söylüyor. Artık bizden mükellefiyet kalktı. Biz yakine ulaştık diyor. Dervişlerinden birisi diyor ki, o halde diyor biz niye kendimizi bu kadar çok yürürüz? Bir sürü ibadet ediyoruz. Diyor ki, evladım diyor bu kadar insan bize bel bağlamış. Yani hakikati anlayamazlar, kaçar giderler. Yani bunların kıldıkları namaz da aslında demek ki şirk üzere, insanları memnun etmek üzere. Bakın dedi ki eğer Kişi mesela kılıkların ama sünnete göre olabilir. Yani ellerini kaldırır, işte abdestine riayet eder, rükunlerine riayet eder, zahiri huşusuna riayet eder, yani tadiler kendine falan. Sünnete uygundur. Fakat gaye insanlardan bir beklenti. Adam kendisinden mükellefiyetin kalktığına inanıyor. Böyle iddia ediyor. Bizden mükellefiyet kalktı diyor. Ama diyor biz bu namazı terk edersek, İnsanlar hakikati anlayamaz da uzaklaşırlar. Yani kılınan bu namaz Allah için değil. İnsanlar için. Bakın bu bir şirk. Bu konuda örnekler çoğaltılabilir. Gaye Allah'tan başkası olunca devreye şirk girer. Bunu bizim tevhid ehli olduğunu söyleyen ve tevhide davet ettiğini söyleyen kimselerden işitmemiz bunun benzerini zamanımızın tuhaflıklarındandır. Adam diyor ki mesela siz diyor namazı insanların yanında camilerde onlar gibi kılın, fitne çıkarmayın. Yalnız kaldığınızda ise, yalnız olduğunuzda ise sünnete uygun kılın. Şimdi bunu söyleyen şahsın şu örneğini verdiğimiz Celalettin Rumi'den bir farkı kaldı mı? Celalettin Rumi ne demek istiyordu? Yani benim itikadım o ki diyor bizden namaz falan hepsi kalktı farz değil artık biz öyle makama verdik diyordu. Yani kıldığın bu namazlar ne için? İnsanlar fitne olmasın diye. Bu vatandaş ne diyor? Tevhid ehli olduğunu söyleyen, tevhide davet ettiğini söyleyen bu şahıs ne diyor? Siz insanların yanında onlar gibi kılın. Yalnız kaldığınızda sünnete göre kılın. Yani ne demek? Sünnete uygun olan elleri kaldırmak, tadil erken neyse. Sünnete uygun olan bu da insanların yanında fitne çıkmaz. Yani ne demek? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Yanlış yapmakla suçlamaktır bu. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu zihniyete göre fitne çıkarmıştır. Bu zihniyete göre. Bu zihniyete göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kavmi tarafından akrabaları birbirinden ayırdı. Anne babayı birbirinden ayırdı. Evlatla ebeveynini birbirinden ayırdı. Kardeşleri birbirinden ayırdı. Ne için? La ilahe illallah sözü için. Halbuki bu kavim namaz kılan bir toplum. İbrahim Aleyhisselatü dininde olduklarını söyleyen, Ondan bir takım kırıntılar taşıyan bir toplum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neden fitne çıkardı? İdare etseydi insanlar değil mi? Bu mantık bunu söylemeye cesaret edemez ama söyledikleri söz buraya varıyor. Taviz. Halbuki bize düşen şey şudur. Biz itikat ediyoruz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylediklerinde ve yaptıklarında vahyin dışına asla çıkmayan çıksaydı Şah damarını sağımızda alıverirdik diye tehdit edilen birisi. Yani ümmetine söylediği hiçbir konuda, beyan ettiği hiçbir konuda, gerek fiilleriyle gerek sözleriyle açıkladığı hiçbir konuda Allah Azze ve Celle'nin gözetiminin dışına, emirlerinin yasaklanışına hiçbir zaman çıkmamıştır. O yüzden Resul'dür. Resule uyduğun zaman o Resul ne yaptı? Evet, iman edilen her konuda imtihan var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu imtihanı en şiddet bir şekilde yaşayan kimsedir. Kendisinin beyanıyla. Bütün peygamberler reziyete uğratılmıştır. Ne konuda? Hakka davet konusunda. Fakat en çok reziyete uğratılan benim diyor. Bize bunların, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı şeyler belki çok az aktarıldı. Yani kimse bunlarla karşı karşıya gelmeden bu acıyı bilmez. Yani düşün, sen o toplumun göz bebeği bir haldesin. İnsanlar tarafından el üstünde tutuluyorsun. El emin olarak kendine güvenilen bir kimsesin. Herhangi bir görüş ayrılığında kendisine danışılıp da onun sözüyle ihtilafların bittiği bir kimsesin. Fakat tevhid daveti başlayınca senden kötüsü yok. Her taraftan yardımlar kesiliyor. Bir tutar dalı işte Hadice radıyallahu teselli ediyordu onu. Ebu Talip teselli ediyordu her ne kadar iman etmese de. Fakat Allah azze ve celle onu bunlarla da imtihan etti. Hadice radıyallahu vefat etti. Arkasından Ebu Talip vefat etti. E, tutar bir dalı kalmadı. Sığınacağı hiçbir kimsesi kalmadı. Allah onu böyle imtihan etti. Bakın Allah azze ve celle buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulündedir sallallahu aleyhi ve sellem. O ahir zaman peygamberi, biz de ahir zamanda gelen onun ümmetleriyiz. Biz ne kadar onun yolunda yürürsek, yürüdüğümüz oranda onun imtihan edildiği gibi imtihan edileceğiz. Allah yolunda en çok musibete uğrayanlar peygamberler, sonra onlara benzeyenler, sonra onlara benzeyenlerdir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vessel. Allah yolunda bu musibetlere uğrayacaksın. Fakat bu hakikatten kaçmak isteyenler ise maslahat kelimesini burada suistimal ediyorlar. Hakkın yerine gelmemesi için maslahatı bahane ediyorlar. Yani bunlara göre maslahat bu imtihanlarla hiç karşılaşma. Yani aslında bu iman etmeden. <gülüyor> Etmeyin iman, iman ederseniz imtihan edilirsiniz. Kaçın buradan. Birileri bunu yapmaya kalktığı zaman, yani iman edip de bu imtihanla karşılaştığı zaman gördün mü salaha? Kendi başına fitne çıkardı, başına gelenleri bak kendisi gördü. Mantıklar bu hale geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın e, mesela düşünün. Bir Maune olayı yaşandı, facia. Şimdi bir insanın yetişmesi kolay değil. Hele Kur'an hafızının. İbn-i Ömer diyor ki, biz sadece Bakara suresini ezberlememiz 8 senemizi aldı. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 5 veya 10 ayet öğretmeden ve biz de bu ayeti öğrenip de sebebin huzuruyla, içerdiği hükümlerle birlikte öğrenip hayatımıza geçirmedikçe diğer 5 ayeti vermez, diğer o ayeti vermezdi diyor. Biz bu şekilde öğrendik diyor. Ve 8 sene sürüyor sadece Bakara suresi. Hafız bakın böyle yetişiyor Allah Resulü döneminde. Yani bir Kur'an hafızı böyle yetişiyor. Bir Maune olayında Ril, Zekwan ve Usay yakabileleri Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a tuzak kurmak istediler. O Allah'ın resulü. Yani Allah tarafından vahiy alan birisi olmasına rağmen Allah ona bildirmedi onların niyetlerini bak. Dileseydi Allah bildirirdi. Ey Muhammed, tıpkı sallallahu aleyhi sellem, tıpkı Mekkeli müşriklerin işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tuzak kurmak istedikleri zaman bildirdiği gibi o zaman da bildirebilirdi. Ama Allah bildirmedi. Muhammed Aleyhisselatü da kalpleri bilen bir kimse değil, kaybı bilen bir kimse değil kendi başına. Bunların niyetlerini bilemedi. Bize Kur'an'ı bilen, dini bilen kimselerden gönder ki biz Müslüman olmak istiyoruz. Yani böylesine davetin e, garip kaldığı bir ortamda bir kabilenin Müslüman olması büyük matbuk bir şeydir. Talep edilen bir şeydir. Eslem ve gıfar kabileleri Müslüman olduğunda mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminler çok sevinmişlerdi. Çünkü kabile toptan Müslüman oluyor. Bu büyük bir e, zafer, fit, e, e, fetih yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu istiyor. İnsanlar kurtulsun. 70 tane seçkin sahabesini Hafız sahabesinin, hafızın ne kadar zor yetiştiğini söyledik bak. 70 tane seçkin sahabesini bunlara gönderiyor. Bunlar maun denilen kuyunun yanında tuzak kuruyorlar. Bunların 68 tanesini öldürüyorlar orada. Arkadan e, artçı olarak iki tane kişi daha gelir. Biri biraz önde gider, birisi biraz daha arkada gider. Bunları görünce, bunlara tuzak kurup öldürdüğünü görünce öndeki artçı, Kendisi tek başına dalıyor, o da öldürülüyor. Onun arkasında kalan tek kişi de dönüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, olanlara haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam bir ay boyunca bütün namazlarda kunut yapıyor. Kunut oradan sünnet kalmıştır. Allah'ın Resulü'nde Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek vardır. Buna benzeri olaylar için artık kıyamet gününe kadar bu bir örnektir. Sünnettir, numunedir. Fakat düşünün ki bu nasıl bir olay üzerine meşru kılmıyor bu dinde. Bir ay boyunca Ril Zekvan beni Usayye ve birkaç kişinin de ismini zikrederek beddua ediyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün akılcı, mantıkçı, maslahatçı insanlar derler ki işte ismen söylemeyin onların ilahlarına söylemiş olursunuz falan filan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam isim isim vererek bunlara beddua ediyor demin de namazda. Hak ettiklerinde böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların çevirdikleri dolaptan haberdar olamamıştı. Allah bakın 70 tane yetişmiş insanın kaybedilmesiyle Resulünü ve müminleri imtihan etti. Bu ne demek? Sil baştan demek. Yeniden Yetiştir bu kadar insanı, davetçi olsunlar vesaire vesaire. Bu büyük bir kayıp. Büyük bir şey arzulamışken, büyük bir kayıpla da imtihan etti Allah Azze ve Celle Resulü'nün. Bunlar bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bile olsa Allah'ın sevgili kulu, en sevdiği kulu, Allah'ın halili, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iken, yani Allah'ın en sevdiği kuluyken Allah'a itaat için, Allah'a kulluk için en şiddet imtihanlarla o karşılaştı. Bu demektir ki biz kendinize sakına Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dan üstün değiliz Allah katında. Onun gibi mükemmel de değiliz kulluğumuzda. Fakat yap biz öyle bir din yaşayalım ki ne su bize dokunsun, ne biz suya dokunalım. Ne suya sabuna dokunalım ne de bize dokunsun. Elimiz sıcak sudan soğuk suya değmez. Böyle bir şey yok. Bakın Allah'ın peygamberleri La ilahe illallah ve bunun yaşanması konusunda bu kelimenin ikrarı ve hayata geçirilmesi konusunda en başta Allah'ın peygamberleri imtihan edilmişler. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam yani bunun gibi. Hepsi buna bir örnek. Bunlar Allah'ın en sevgili kulları. Biz Allah katında onlardan üstün değiliz. Dolayısıyla Allah'ın en sevgili kulu dahi olsan bu imtihanı yaşayacaksın. Dünya bu imtihanı yaşamanın yeri. Dünya imtihan dünyası. Maslahat dedikleri şey ise, dinde bir maslahatın hakikati vardır ama bunların dediği değil bak. Maslahat nedir? Maslahat şudur, dinin maslahatını kendi ferdi maslahatların, kendi menfaatlerinin önünde tutmaktır maslahat. Dinde arzu edilen, emredilen maslahat budur. Dinin selamette olsun diye dünyanı feda etmektir maslahat. Ama bu insanlar inanın bugün maslahat ifadesini sulandıranlar, bulandıranlar kendileri herhangi bir acı veya herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye dini feda eden kimselerdir. Bu sebeple fitne çıkmasın diye bazı sünnetleri yerine getirme, sanki yetki ellerindeymiş gibi. Bakın Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Resulünden bahsederken onun emrine muhalefet edenler, emrine aykırı davrananlar ya fitneye düşmekte yahut can yakıcı azaba uğramaktan sakınsınlar. Demek ki fitne Resul'e muhalefet etmektir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı ve söylediği hiçbir şey fitne değildir. Allah ve Rasul Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın söylediği ve yaptığı her şey bizim aklımız Gönlümüz uygun görmese bile maslahatın ta kendisidir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle imanın şartı olarak şunu diketmiştir bak. Rabbine yeminler olsun ki meselelerini sana muhakeme etmedikçe ve verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmakça iman etmiş olmazlar. Yani bizim gönlümüze bazı şeyler uymayabilir. Yani Resul hükmetmiş ama Yahu bu zamanda bu mu olur? Mesela gönlümüz uymuyor değil mi? Sen şu uyuşmazlığı terk edip, aklını, reyini terk edip, Resul'ün verdiği hükme teslim olmak iman etmiş olmayacaksın. Allah Azze ve Celle kitabında yemin ederek bunu söylüyor. Maslahat, Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile gönderdiği, onun dilinden beyan ettiği, fiillerinden, azalarından beyan ettiği her şeydir. Nefsedet ise onun terk ettiği her şeydir. Mesela en çok delil getirilen şeylerden birisi gerek İbn-i Teyme gerek Muhammed bin Abdülayhab Rahimallah bunlar hep şunu söylemişlerdir. daha delilinin bizim aleyhimizde delil getirdikleri hiçbir ayet, hiçbir hadis yoktur ki aslında bu ayet veya bu hadis onların aleyhine delil olmaz. Sünnet deliline karşı getirilen her bir ayet, delil olarak getirilen her bir hadis mutlaka kendilerinin aleyhinedir. Fakat onlar kendi lehlerine zannederek kullanırlar. Bakın şimdi bu konuda masraat konusunda delil getirilen olaya bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Radiyallahu Anh'a bir gün der ki, vefatına yakın zamanlar bunlar, şayet kavmin, yani kavim, Arap kavmi, cahiliyeden yeni çıkmış olmasalardı, Kabe'yi yıkar, İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine yeniden bina ederdi. Bakın diyorlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile maslahatı göz etmiş, insanlar arasında fitne çıkmasın diye. Bu e, aynı İbn-i Teymi ve e, Muhammed bin Abdullah Rahim Rahimahullah'ın e, işaret ettikleri gibi kendi aleyhlerine bir delil esasında. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz diyoruz ki maslahat O'nun yaptığı her şeydir. Nefsedet de O'nun terk ettiği her şeydir. Yapmadığı bir şeyi delil getirerek nasıl bunu maslahat, delil getiriyorsunuz. Biz Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi teklif etmiyoruz ki. Burada Allah Resulü terk etmiş değil mi Kabe'yi yıkmayı? O halde biz deriz ki kıyamet gününe kadar artık Kabe'nin yıkılması İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine yapılmak üzere bile olsa bu niyetle bile olsa nefsedettir, fitnedir. Neden fitnedir? Çünkü Allah Resulü bunu terk etti. Ama sen buradan kıyas yaparak, akıl yürüterek o halde biz de Allah Resulü'nün yaptığı bazı şeyleri fitne çıkmasın diye terk ederiz dersen delil getirdiğin şeye ters düşmüş olursun. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam fitne çıkmasın diye bunu yapmadı. Sen yaparsan fitne çıkarsın bu doğru. Bu yapmadığı bir şey. Peki yaptığı bir şey nasıl fitne olur? Yapmadığı bir şey delil getirerek yaptığı bir şeyi nasıl engellemeye kalkarsın? Mesela nedir? Ayakkabıyla namaz kılmak. Bugün insanlar görseler yadırgarlar. Çünkü bunun tersi yaygınlaşmış. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle emrederek söylüyor bunu. Yahudiler ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Yahudiler. Siz onlara muhalefet edin, ayakkabılarınızla da namaz kılın. E sen bunu yapmaya kalkarsan fitne çıkarsın, bazı insanlar yadırgar, bu sebeple tevhitten de yüz çevirebilirler. Kardeşim, eğer Allah Resulü'nün yaptığı bir şeyden dolayı ve emrettiği bir şeyden dolayı bir kimse yüz çevirecekse, o zaten girmesin ya bu dine. Din bizim değil çünkü. Bizim elimizde değil ki biz sokalım, biz çıkaralım. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Allah Resulü'nün de bunu gönderdi ve bu hidayetin ta kendisidir. Dikkat edin ilk söylediğimiz ayete iman eden, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için dünyaya iman edenler değil, maslata iman edenler değil. Allah'a ve ahiret gününe, dünyadaki bir başarıya değil, ahirette kazanmaya iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulü'ndedir. Allah'ın Resulü bu en güzel örnek, her konuda en güzel örnek ayakkabısına namaz kılmıştır. Ve bunu emretmiştir. Ve bunu hem de Yahudilere benzememek kaydıyla emretmiştir. Çünkü eğer bunu çirkin görürsem bu Yahudiliğe benzemektir. Tehlikeli bir şey. Hafif de bir şey değil. Tevhidin dışında kalan bir şey de değil yani. Bir kimse Resul'ün getirdiğinden başka bir şey daha güzel görürse bu e, şirke varır Allah korusun. Bakın sözler şu. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yolu. Adam konuşmasına başlarken bunu söylüyor. Sözlerinin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Fakat ayakkabıyla namaz kılmaya gelince Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yolu ne? Ayakkabıyla namaz kılmak ve bunu emretmek, Yahudilerden teberri etmek, onlara benzememek. Fakat işte fitne çıkmaması için Allah Resulü'nün yolundan başkası daha güzel. Fiiller, yani sohbet içerikleri bunu söylüyor. Sohbetin başını hutbetül Hace ile açıyor. Bakın bu münafıklıktır. Sözler, fiiller birbirine tutmuyor. Söz diyor ki en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En güzel yol onun yolu. Fakat ayakkabıyla namaz kılmaya gelince maslahat ne? İşte bizim bu toplumda eleştiri görmememiz maslahat. Varsın bu sünnet kaybolsun gitsin. Varsın insanlar bunu çirkin görmeye devam etsin. Yani Allah Resulü'nün yaptığı şeyi çirkin görmeye devam etsin. Önemli değil. Maslahat. Maslahat ne? Bizim canımız sağ olsun. Kimseden bir eleştiri görmeyelim, rahat rahat yaşayalım. İmtihan da edilmeyelim. Ne gerek? Garip olmaya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buluyor ki, din garip başladı, tekrar garip haline dönecek. Din tevhid davetiyle başladı. La İlahe illallah sözüyle başladı. E, sahabelerden hiç kimse bulamazsınız ki, bir tane örnek bulamazsınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farz olarak, nafile olarak herhangi bir şey emretsin de yani müsab olarak sahabelerden herhangi birisi buna muhalefet etsin. Bundan başka bir şey uygun görsün. Bakın sadece şunu zikretsek yeterli. İmran bin Husayn radıyallahu anh var. İmran bin Husayn radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisini rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Haya tamamen hayırdır. Hayırdan ibarettir. Haya'nın tümü hayırdır. Haya çekingenlik demek. Orada meclinde bulunanlardan birisi diyor ki ben bazı kitaplarda yani bazı hikmet kitaplarında hayanın bazısının yani çekingenliğin bazısının acizlik olduğunu okudum diyor. İmran bin Husayn radıyallahu anh gazaplanıyor, öfkeleniyor ve çok ağır bir söz söylüyor ona. Be adam diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayanın tümü hayırdır buyuruyor. Sen ne diyorsun diyor. Sen de bazı acizliktir diyorsun diyor. Aslında burada e, sadece lafsi bir mesele var. Lafsi. Nedir lafsi? Mesela bu adamın itiraz ederken yani bazı acizlik derken kastettiği şey hacalettir. Yani onun dildeki tabiri hacalettir. Ona haya denmez. Hacalet Hak olan bir şeyden çekinmektir. Bu acizliktir. Bu hacalettir. Buna haya denmez. Ama buna haya demesine itiraz, e, tepki veriyor İmran Nusay. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayanın tümü hayırdır diyor. Yani haya cürü olan hiçbir şey, şeriatta haya olarak denilen hiçbir şey acizlikle nitelenemez, eleştirilemez yani. Allah Resulü hayırdır diyor. O hayırdır. Ama hacalet dediğimiz şey, mesela örnek vermek gerekirse... Kişinin örften dolayı mesela anne babasının yanında caiz olan bir şeyden çekinmesidir. Bu haya değil. Buna hacalet denir. Veya sünnet olan bir şeyden çekinmesidir. Mesela insanların yanında beni eleştirecekler korkusuyla sünnet olarak bildiği bir şey terk etmek bu hacalettir. Haya değildir. Acizlik olan işte budur. Mesela ben e, ayak çoraplarımı mesedersem, edersem bu insanlar türlü türlü şeyler söylerler. Çekinir bu sebeple. İşte ayaklarını yıkamak çok mu zor? Falan filan. Burada çekinirse bu işte kınanmış olan hacalettir. Haya değildir. Bunu yerine getirmek de fitne değildir. Bilakis sünneti ihya etmektir. Eee İnsan bununla bir kere karşılaşır. Eğer yerine getirirse kurtulur. İnan yerine getirmezse ömrü boyunca onunla imtihan edilir de hep bela görür. Yani böyle bir şeyden ben insanların fitnesinden selamette olayım diye Allah'ın Resulü ile gönderdiği bir hidayetten yüz çevirirse ömrü boyunca belki ahiretini de kuşatacak bir şekilde Allah korusun bunun zararını görür. Ama bu imtihanlar sadece bir sefer karşılaşır, bir sefer tepki görür, bunda sebat ederse, sünneti aşmazsa, ihlasında halel getirmezse, yani sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetirse, yani ben toplumda sihirleyip, sırf muhalefet olsun böyle gayelerden de e, kalbini salim tutarsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetine ittiba ederse Allah onun yardımcısı olur. Onu ateşe bile atsalar Allah ateşi serin ve selamet kılar. Bununla bir sebep karşılaşır. Eğer bu imtihanında kaybederse, yani sünnete uyduğu halde kaybederse kendisini kınasın. Ya ihlasında bir bozukluk var veya sünnete ittibaasında bir bozukluk var demektir. Allah dünyada da, ahirette de kendisinden sakınanları koruyacağını, selamet erdireceğini bildirmiştir. Kim Allah'tan sakınırsa takva üzere olur. Sakınırsa, ittika ederse onu beklemediği yerden rızıklandırır. Bakın bu dünya rızkı. Ona ummadığı yerden kapılar açar. Dünyada açar. Ama bu imtihanı yaşamak zorunda. Biz iman ettikçe imtihan oluruz. İmtihandan kaçtıkça da imandan yüz çeviririz. Allah korusun. Hayatımız bunun için var. İmtihan edilmek için var. Ve bu imtihandan hiçbirisi tevhidden ayrı sayılabilecek bir şey değil. Yani din de ee, kabuk denilen bir şey yok. Biz bunu kabuk ve öz, işte akide ve amel meselesi böyle ayıramayız. Kim böyle ayırıyorsa, bilin ki o bidatçıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine, muhalefet eden, yeni bir din uydurmaya çalışan birisidir. Şimdi kitapta sahih bir hadis olduğu zaman sünneti hemen amel etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Şimdi sünnetin Delalet ettiği şeyler var. Aynı kitabın delalet ettiği gibi. Mesela Allah Azze ve Celle'nin emirleri ve yasakları, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri ve yasakları. Bu emir ve yasak ifadeleri, yani emreden ve yasaklayan lafızlar e, ya farz olarak emredicidir, yasaklayıcıdır veyahut da müstahap olarak. Emirlerde asıl olan, aksini gösteren bir delil olmadıkça farzlık ifade etmesidir. Yani mutlaka yerine getirilmesin kişi gücünün yettiği kadar bundan mesuldür. Yasaklarda e, güç yetme şartı da yoktur. Yasakları derhal terk etmek emredilmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle e, hikmetli bir şeriat koyucudur. E, eğer bir şey yasaklamışsa bilin ki o mutlaka beşer takatinin dahilindedir. Yani ondan kaçınmak beşer takatindedir ki Allah bunu yasaklamış. Yani ben işte mesela içki yasaklanmış ben içkiyi bırakamıyorum dese ona mazeret değildir. Ama ben mesela namazı ayakta kılamıyorum. Olabilir değil mi? Hastadır. Veya herhangi bir şeyi vardır. Burada mazeretli olabilir. Ama ben hastayım, alkoliyim, hastayım. Bu yüzden içkiyi terk edemiyorum dese buna mazeret değildir. Yasakları derhal terk etmek emredilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatı'nın size bir şey emrettiğim zaman onu... Gücünüz yettiği kadarıyla yerine getirin. Yani gücünüzü son haddine kadar kullanın. Elinizden geleni yapın. Yaptığınız kadar sizden kabul olur. Ama bir şey yasaklamışsam derhal ona son verin buyuruyor. Şeriatın yasakları, yasak kıldığı şeyler mutlaka herkesin gücünün yettiği şeylerdir. Mesela birisi tutup da işte ben e, sakal kesmeyi terk edemiyorum diyemez. Bu yasak. Emir olduğu gibi aynı zamanda yasak içeren bir şey bu. Yani sakal serbest bırakmak emir. Aynı zamanda yasak. Nasıl bir yasak? İşte mecusilere muhalefet edin. Mecusiler kısaltırlar diyor. Siz onlara muhalefet edin veya İbnümer radyalarından gelen rivayette Yahudi ve Hristiyanlara kitaplarında muhalefet edin. Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı serbest bırak. Burada muhalefet edin, onlara benzemeyin. Burada yasak içeriyor. Burada İstitaat şartı bir kimse öne süremez ama emredilen konularda e, genel olarak e, bir güç getirme şeyi vardır. Bu emirlerde asıl olan e, farzlık ifade ettiği takdirde böyle. Bir de bazı emirler vardır ki müstahaplık ifade eder, tavsiye babındandır. Bunun tavsiye olduğunu yani e, vücup ifade etmediğini başka bir nas deliliyle anlarsın, akli yorumla değil. Mesela cuma guslü örnek verebiliriz burada. Allah Resulü aleyhissatü vesselam ayırmış her Müslümanın cuma günü diğer bir lafızda haftada bir gün gusletmesi haktır. Diğer bir lafzında vaciptir. Diğer lafzında gerekir, şarttır. E, bu şekilde geliyor. Cuma guslü. Cuma namazına işte gusletip gelme bu gibi lafızlar var. Bir bir değil birden çok tariklerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim abdest alır gelirse Cuma namazına bu güzeldir. Kim guslederek gelirse bu daha iyidir. Bunun gibi mertebe gözeten şey var. Biz bu delilden anlıyoruz ki demek ki Cuma guslü e, emredilmiş ama bu emir hafifletilmiş. Allah'ın bu ümmete merhamet olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle hafifletilmiş. Yani kişi bunu yaparsa daha güzel. Namaz. Cemaatle kılmak. Ee, bu da farz-ı örnek. Yani Müslüman ümmetten bir kesimi cemaatle beş vakit namazı kıldığı zaman diğerlerinden bu farz düşer. Ama kimse bunu yerine getirmese o ümmetin tamamı günahkar olurlar. Cemaatle kılmadıkları zaman. Kişi, Kişinin cemaatle camide, mescitte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan 25 bir rivatta de 27 derece üstündür diyor. Bu hadisten anlıyoruz ki namazı cemaatle kılmak müstahaptır. Çünkü tek başına kıldığı namaz geçersiz demiyorlar Resulullah Aleyhissalatüssün. Bu bir derecedir. Ama cemaatle kılarsa bu daha üstü, 27 derecedir. Fakat şiar olduğu için eğer bir toplum e, cemaatle namazı komple terk ederse, mesela bir köy halkı cemaati e, cemaatle kılmayı. Namaz kılıyorlar ama cemaatle namaz kılmayı terk ediyorlar. Hadiste şöyle gelir. Üç kişi bir yerde olup da ezan, mikamet okumaz, cemaatle namaz kılmazlarsa şeytanın oyuncağı olurlar. Eğer bir köy halkı veya belde halkı toptan cemaatle namaz kılmayı terk ederse onlarla harp edilmesi bile caizdir. Bu şiarın e, yerine gelmesi için. Farzı kifayet dediğimiz böyle bir şey. Ama Farzı aynı dediğimiz, yani herkesin bizati yerine getirmesi gereken şey burada mesela namaz, oruç, bunun gibi şeyler. Nafilelere gelince mesela aşura orucu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu emretmiştir ama nafile olarak. Bazı emir kitleri vardır ki e, gerekçesini söyler, yani emrederken gerekçesini söyler. Bu gerekçe o emri e, farzlıktan müstahhaplığa veya yasağı haramlıktan, mekruhlığa hamleder. Tıpkı işte bir yolcu şeytandır. iki yolcu iki şeytandır. Üç yolcu kafiledir hadisi gibi. Bu hadise baktığın zaman zahiren bir haramlık gibi anlaşılıyor. Yani kişinin tek başına yolculuk yapması, erkeğin. Veya iki kişi yolculuk yapması. Üç kişi olmadıkça yolculuk yapmasının caiz olmadığı anlaşılıyor. Çünkü şeytan sıfatıyla zikretilme Ama diğer bir hadiste ifade ediyor ki Şayet tek başına yolculukta veya tek başına gecelemekte e, ne gibi şerler olduğunu bilseydiniz hiç kimse bunu yapmazdı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani yasaktan bir gerekçe e, açıklıyor. Bunlar da bunu haramlıktan mekruhlığa hamleden şeyler. Yani bu yine şeriatın delilleriyle e, bunlar anlaşılır. Şahsi yorumlarla değil. Yani biz demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emredici veya yasaklayıcı bir hadisin işittiğimiz zaman derhal icabet etmemiz lazım. Mesela bazıları diyor ki sen hadis kitabı okursan buradan ve hadiste lamen edersen yanlış yaparsın. Ne gibi? İşte diyor <gülüyor> e, meddahların müjne toprak saçınız diyor. Esen sen diyor e, adama tutup da diyor seni öven birisine. Tutup yüzüne toprak atsan olur mu diyor. Halbuki bu hadis sahih müslim'e gelmiştir. eee Miktad ve ravisi Gerekçe olarak bu hadisi söylüyor. Yani kendisine yüzüne karşı öven birisi yüzüne toprak atıyor. Ben Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam böyle buyurduğu işittim diyor. Yani metdahların yani böyle abartılı bir şekilde övücülerin suratına toprak saçınız. Kişiler yani hadisin gereğiyle amel etmemelerini meşrulaştırmak için bu gibi e, yolları tutmuşlardır. İşte sen doğrudan hadisle amel edemezsin. Niye? Mesela yanlış anlarsın. Neyi yanlış anlarsın? Diyelim cuma kusluğunu yanlış anladın. Sen bunu farz olarak anladın. Hadislere baktın zahirinde farzlık gözüküyor. Ne kaybedersin? Her cuma edip gelirsin. Ne kaybedersin? Kimseye yani de öyle anlamış zaten. Yani bu şekilde yani, hocam, kimseye bunu hükmetmediği sürece, Yani başkalarına hümetmediği... böyle dayatmadığı sürece sıkıntı yok. Zaten mesele burada herkesin kendi adını bilmesi meselesi. Mesela ilim ehli başkalarına umuma yönelik fetva vermeye ehil olan ilim ehlidir. İlim ehli olmayan fetva vermeye kalkarsa cürüm işler. Bundan dolayı da sorgulanır. Çünkü bilmediği şeyin ardına düşmüştür o esasında. Evet. İlim ehli nedir? Ee, Kur'an'ın nasiyeni, mensuhunu, mutlakını, mukayyedini, hasını, anlını genel olarak delillerini bilen kimsedir. Ümmetin ittifak ettiği ve icma ettiği meseleleri bilen, şer'i nasların, lafızlarının delalet ettiği manaları bilen, yani farzam delalet ediyor, müstahhaplı delalet ediyor, diyor. bunun gibi şeyleri bilen kimsedir. Yani burada insanların yapacağı şey, İlim ehli olmayan kimselerin yapacağı şey sadece Allah Resulü ve Allah Azze ve Celle'nin nasını diğer insanlara aktarmaktır. Bu övülmüştür. Allah Resulü buna dua etmiştir. Kim bizim bir hadisimizi başkasına aktarsa Allah'ın yüzünü nurlandırsın. Çünkü diyor, nice fakih olmayan, nice kimse kendisinden daha fakih olana bu ilmi taşır diyor. Yani ne demek? Demek ki kişi fakih olmadığı halde hadis rivayet edebilir. Ama işittiği gibi, belleyip de yani bizden işittiği gibi bellemesi diye şart koşarlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadisi düzgünce ezberleyip başkasına aktarabiliyorsa, Allah Resulü'nün duasına masar olur. Ama böyle yapmıyor. Kardeşim, Cuma günü kusletmek farsa. niye kusletmiyorsun? Allah Resulü böyle buyurmuş. Tamam, Allah Resulü böyle buyurmuş ama bunun önde verdiğin şu fetva senin aleyhine bir vebar. Sen ehil olmadan bir fetva verdiğin için bundan dolayı sorgulanırsın. Yani fetva vermek böyle bir şey. Yani hadisin üzerine söz söylemek. Ayetin üzerine söz söylemek. Buna sadece e, şeriatı bilen, ümmetin icma ettiği, ihtilaf ettiği, Arap dilini yani e, Kur'an ve sünnet masalarını bilen kimseler değerlendirir. Şimdi insanlar e, tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar. Yani had bilme dediğimiz konuda. Mesela e, Allah Azze ve Celle kitabında bu taksimi yapmıştır. Mesela ilim ehlinin pozisyonunu ve ilim ehli olmayanların pozisyonunu. İlmi ehli olmayanlar ne yapar? İlmi ehli olmasa da Kur'an'a ve sünnete muhatap olmak zorundadır. Allah'a ve Rasulüne itaat etmek zorundadır. İlmi ehline bu kimseler müracaat ettiğinde ondan Allah'ın ve Rasulünün naslarını talep etmek zorundadır. Ki bu sayede Allah'a ve Rasulüne itaat etsin. O ilmi ehline değil. İlmi ehline itaat etme diye bir mecburet yok Kur'an ve sünnette. İlmi ehline başvurma vardır, onlara sorma vardır, delili sorma vardır. Allah'a ve Resul'e nasıl itaat edeceğini, hangi delillere binaen itaat edeceğini sorma vardır. Yani ilim elinden bağımsız hareket edemez. Ama umumi meselelerde, herhamdullah. Ki konuşursa kişinin Müslüman'ın güzelindendir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Neyi? Kendisini ilgilendirmeyen konuyu terk etmez. Bu Müslümanlığın güzelindendir. Beni ben eğer ilim ehli değilsem beni Başkasına ver, verilecek fetva ilgilendirmez. Çünkü o da kendisi Kur'an ve sünnete muhatap olmak zorunda. Olabilir. Ben sadece hadisi naklederim. Ne oldu? Rasul'e muhatap oldu. Burada ne anlıyor? Nasıl hareket ediyor? E, bunu değerlendirmek bana düşmüyor. İlim ehline düşüyor. Burada. Yani sen yanlış anladın. Doğrusu şu, şunu aslan ötürü. Gibi. İlim ehlinin vazifesi bu. Umumi meseleler Muayyen şahıslara hükmetme, falanca bidatçıdır, filan fasıktır, filan kafirdir. Bunun gibi meseleler mesela. Cihat. Bugün ilim ehli susuyor. Yani ilim sahipleri e, bu konuda fetva vermeye cüret etmiyor, çekiniyor. Çünkü ilim ehli Allah'tan korkan kimselerdir. Söyledikleri sözle e, sözlerinin nereye varacağını en iyi hesap eden kimselerdir. Allah, da, Allah korkusu vasfıyla, takvas vasfıyla. Fakat cahiller çok serbest konuşuyor. Cihattır, kafirdir, değildir vesaire. Yani bu meseleler en çok cahillerden çıkıyordu adı derseniz. İlim ehli bu kadar cesur konuşmuyor. Çünkü bu Allah'ın dini hakkında konuşmaktır. Allah'ın hükmü hakkında konuşmaktır. Ve bu asla basit değil. Adam Arapçayı bilmiyor. Bunun için gayret göstermemiş. Yani Kur'an'ın dili... Kur'an ilimlerini bilmiyor. Buna dair herhangi bir çabası, gayreti yok. Hadisleri bilmiyor. Sahihini, zayıfını bilmiyor. Bu konuda ilmi yok. Fakat ilim ehlinin karşısına geçiyor ve direşiyor. Umumi mesele hakkında direşiyor. İşte ben alimleri taklit etmeye karşıyım. Yani bunu da e, taklitle bağlantılandırıyor. Ben sünneti onun görüşünün önüne geçiriyorum. Böyle sözler. Kardeşim, sen hangi sünneti e, alimin önüne geçirdin? Sünnet hakkında bildiğin nedir? Sahih nedir? Zayıfı nedir? Bunun usulü nedir? Sen sünnet dediğin şeye bile, yani sünnet olarak itikad ettiğin şeye bile ancak tercümelerle muhatap oluyorsun. Tercüme demek ne demek? Diyelim herhangi bir ayet veya herhangi bir hadisin delalet ettiği kapasite 10 tane, 100 tane mesele ise tercüme edilen bir metin bunu sadece bir manasına hasretmiştir. Bu sebeple ilim erinin mutlaka Arapça biliyor olması gerekir. Yani vahyin orijinal dilinde biliyor olması gerekir. Sen bundan bir tane manaya hapsedersen ve bununla insanlara fetva verirsen fitneye işte o zaman sebebiyet verirsin. Mesela düşünün Arap olmasına rağmen Kureyşli olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Bakara 187 ayeti nazil olduğu zaman sahabesinden Ali bin Hatim Etta'yı radıyallahu anh altına itti koyuyor değil mi? Yani lafzın delalet ettiği mana bu. Zahir. Sen zahirisin demedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam a. Senin yastığın ne kadar geniş dedi. Yani o da zahiriyle aldı. Geceyle gündüzü sıdırabilmişsin dedi. Burada kast mananın geceyle gündüz olduğunu ancak Allah Resulü açıkladığı için insanlar öğrendi. Yoksa zahiri o. Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için bu şekilde ayet. Adi bin Hatim'de ayetin zahirinde geldiği gibi yani böyle midir, olur mu, olmaz mı? Bakın böyle bir şey yok sahabede. Akılcılık yok yani. Alıyor, vahiy böyle diyorsa yastığın altına siyah iplikle beyaz ipliği koyuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam da bir latfe yapıyor ona. Senin yastığın ne kadar geniş. Bazı geri zekalar bunu e, kasıtlı olarak şöyle tercüme ediyorlar. Senin kafan ne kadar kalın. Bu tahriftir. Allah Resulü böyle demiyor. Senin yastığın ne kadar geniş. Yani geceyle gündüzü yastığın altına sığdırmışsın manasında. Latfe yapıyorlar Resulü. Bundan kastedileni diyor. Gece'nin siyahlığı ile gündüzün beyazlığı. Yani geceyle gündüzdür diyor. Bundan sonra insanlar öğreniyor. Yani insanların yaptığı yorumları sahabeler pekala yapabilirlerdi. Onlar Arap dilini en iyi bilen kimselerdi. Mesela zulüm kelimesi, imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ifadesi geri zaman Enam suresi 82. ayetinde sahabeler müthiş korktular. Ağladılar. Yani yorumu yapabilirlerdi. Ya bu zulümle kast ne? deyip sallayabilirlerdi. Ama böyle yapmıyorlar. Onların yüreklerini acıtıyor ki Ağlıyorlar bundan dolayı ve Allah Resulü'ne diyorlar ki Allah Resulü hangimiz imanına zulüm bulaştırmıyor ki? Bakın zahiriyle hemen. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da siz zahirlik yaptınız demiyor bak. Böyle olur mu? Doğrudan ayeti, doğrudan hadisi, işte bakarsanız böyle yanlış yaparsınız demiyor bak. Fakat diyor buradaki zulümle kastedilen diyor Allah Azze ve Celle'nin Lokman Aleyhisselatü suresinde belirttiği gibi Şirk en büyük zulümdür. Burada kasten zulüm budur diyor. Sabi'de ondan sonra rahatlıyorlar. Halbuki onlar Kur'an'ı bilen kimseler. Yorum yapmaya en müsait kimseler. Akli, rey, kaynaklı yorumları. Bunu yapmıyorlar. Ve bu onları üzüyor. Şu kısaya bakın ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ihtiyar kadın geldiğinde e, konuşma esnasında İhtiyarlar cennete giremeyecek diyor. Kadın ağlayarak gidiyor, günlerce ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, cennete girecek olanlar genç, otuz küsur yaşında, olgun gibi zel olarak girecekler. Bunu hasret ettiğini söylüyor. Yani sahabeye bakın, olur mu öyle şey? Şu an söylendiği zaman herhangi biraz olur mu öyle şey falan filan? Olur mu? Yaşlı olmanın kabahati ne, onun ne günahı var falan filan. itirazlar hazırdır. Ama bu kadın, Allah Resulü'nün sahabesi, bu sözün gerektirdiği mana neyse buna böylece itikad edip günlerce ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ta ki e, latife yaptığını açıklayıncaya kadar. Yani bizim e, sünnete karşı imanımız, yaklaşımız ancak bu şekilde olmalı. Yani ona eleştirel bir yaklaşım değil. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin Nisa 65'te verdiği gibi onun verdiği hükümden dolayı gönüllerimiz tam anlamıyla tatmin olacak şekilde buna hazırlamalıyız kendimizi. Çünkü öyle hükümler karşımıza çıkar ki sünnette gerçekten yadırgayabiliriz. Kendimizi buna alıştırmamız lazım. En ufak bir sünnete dahi itiraz etmeksizin kendimizi hazırlıklı kılmamız lazım. Bugün işte fitne çıkmasın, insanlar ya benim e, gücüme gitmiyor, pekala ayağımı da yıkayabilirim. Çorabını mesetmesem ne olur? Hem insanlarla da iyi geçinirim dersin. Bunda ne yapmış olursun esasında? E, yaygın olan, işte çoraba mesetme gibi bir sünnet, çirkin görme, Allah Resulü çirkin görme işinde e, katkıda bulunmuş olursun. Bu kötülüğü düşünmen lazım. Olabilir. Yani kimse işte çorabına meshetmek zorunda değil. Burası ayrı bir mevzu. Fakat bakın maslahat için çoraba meshetmek gerekir bazen. Dinin maslahatı için. Yani biz maslahatı ancak bu şekilde algılarız. Dinin maslahatı bizim şahsi maslahatlarımızdan her zaman için önde olmalı. Yani söz uzun, konular geniş burda bırakalım inşallah. ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>